efendimizden bir hadis-i şerif. Bir zat bu Beni İsrail zamanında ben mutlaka bir sadaka vereceğim diyor. Gece çıkıyor karanlıkta. Elinde bir ışıkla ya da ışıksız. Birisine sadaka veriyor. Görenler diyor ki bu gece diyorlar bir hırsıza sadaka verildi. Bu zatın kulağına gidiyor. Diyor ki evet diyor. Bir diyor hırsıza diyor sadaka versem diyor. Hamdolsun diyor. Bugün yine ben bir sadaka vereceğim diyor. Ertesi gün tekrar gece çıkıyor sokağa. Karanlıkta birisine sadaka veriyor. Yine görenler diyor ki bu gecede diyor bir fahişeye sadaka verildi. Yine ertesi gün kulağına gidiyor. Diyor yine fahişe de olsa diyor ben diyor Allah için sadaka verdim diyor. Üçüncü gün gece yine bugün ben diyor Allah rızası için bir sadaka vereyim diyor. Yine karanlıkta giderken birisine bir şey veriyor. Yine diyorlar ki mahallede bugün diyorlar bir zengine sadaka verildi. Yani zahiren üç tane sadaka verilmeyecek kişiye sadaka verildi. Gece rüyasında diyorlar kendisine sen birinci gün bir hırsıza sadaka verdin. Senin ihlasın sebebiyle belki hırsızlıktan vazgeçecek. İkinci gün sen bir fahişeye sadaka verdin. Senin bu niyetinle belki fahişe iffete dönecek. Üçüncü gün sen zengine sadaka verdin. Senin o niyetinle zengin hayır hasenat sahibi olacak. Bellahatsız niyetlere göre, niyetlere göre, samimiyete göre Cenab-ı Hak bereket ihsan ediyor Yine efendi babamızdan vardır. Bir yolculukta birisi yaklaşıyor cama, arabanın camına. Diyor ki efendi baba diyor, bir diyor bana sigara parası versene diyor. Efendi Hazreti çıkıyor, bir sadaka veriyor. Efendi baba diyor, bu diyor, verdiğim parayla diyor, sıdık sigara almayacağım diyor, gidip ekmek alacağım kendime diyor. Cenab-ı tecelli ettiriyor. Yine bizim bu Osmanlı dedelerimizin zamanında o Çanakkale şehitlerinin babaları yahut onlar zamanında olan kayıtlara göre bakkallarda zimem defteri yani veresiye defteri tutulurdu. O zaman Ramazan'da imkanı bulanlar bakkallara gider bu veresiye defterini aç derler bu veresiye defterinde kimler borçluca borçluğunu kapatırlar borçlu kimin kapattığını bilmez. Allah'la kendi arasında. Velhasıl tarihimizde misaller, Evliya Allah'tan misaller, Eshab-ı Kiram'dan misaller, Zirve Efendimiz'den misaller, Peygamberler'den misaller ve Cenab-ı Hak bize o büyükler vasıtasıyla bir ihlas ve takva sahibi olmamızı arzu ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Übey bin Ka'ab'dan takvanın ne olduğunu, takva nedir diyor. Bana takvayı tarif eder misin diyor. O da diyor ki hiç diyor sen dikenli yolda yürüdün mü ey Ömer diyor. Yürüdüm diyor. Ne yapıyorsun diyor dikenli yolda yürürken diyor. Elbisemi diyor toparlarım diyor. Dikenlerin zarar vermemesine dikkat ederim diyor. O zaman Übey bin kap, işte diyor takva budur diyor. Yani gelecek bütün kerahatlere karşı, günahlara karşı büyük bir titizlik. Çünkü cana bakın rızası bazen çok küçük bir şeyde, bazen orta bir şeyde, bazen büyük bir şey. Kadabı da öyle. Bazen çok ufak bir şeyde, bazen orta bir şeyde, bazen büyük bir şeyde. İşte efendimiz bildiriyor bir kadın, abide zahide bir kadın kedisini umursamamazlıkla aç bırakıyor. Kedi ölüyor. Cehenneme gitti buyur efendimiz. Yine Muaz bin Cebel vardı radiyallah. Onu efendimiz çok severdi o sahabiyi. Onu efendimiz Yemen'e vali olarak gönderdi. Uğurlamak için Medine'nin dışına kadar efendimiz geçirdi. Ben binek üzerindeydim diyor. Efendimiz ise Hayvanın yanında diyor, beraber gidiyorduk diyor. Tabi Muaz insan Efendimiz bilmiyor. Muaz atın üstünde, Efendimiz maşiyen. Ey Muaz diyor, belki diyor bu seneden sonra beni bir daha göremeyeceksin diyor. İhtimal ki diyor, şu mescidimde benim kabrimi ziyaret edersin diyor. Muaz çok hüzünleniyor. Ağlamaya başlıyor. Ağlama ya Muaz diyor. Efendimiz yüzünü Medine'ye çevirdi buyuruyor. İnsanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olurlarsa olsunlar Allah'a karşı takva sahibi bulunanlardır. Velhasıl Rabbimiz hepimizin cümleminin bir takva sahibi, ihlas sahibi ve bilhassa memleketimiz bütün İslam dünyasının bütün Müslümanların sinelerinin ihlas, takva ile dolmasını Rabbimiz ihsan eylesin. Tabi burada dikkat edilecek hususlar. Yani takva kolay bir iş değil. Yani Kâb'ın işaret ettiği gibi dikenli bir yolda etekleri toplayarak gitmek. Günahlar ufak olsun büyük olsun bunlar biriktikçe cennete girme yasağı haline geliyor. Bunu da bertaraf etmek için ameli salih zaruri. Tövbe de Cenabak tövbe ederler ameli salih sahibi olurlar buyuruluyor. Gıdanın nasıl zahirine dikkat ediyoruz. Bilhassa yaşlandıkça ne tansiyon yapar, ne kolesterol yapar, ne şu olur, ne bulur diye dikkat ediyoruz. Esas dikkat edeceğimiz Mevlana'nın buyurduğu gibi bedenlerimiz toprağa verilecek kurbandır. Sen diyor ruhuna diyor öyle bir gıda ver ki diyor. onu sonra sonsuzlara açılacaksın. Bütün ibadetlerin temelinde helal gıda teşkil ediyor. Onun için gıdanın tıyp olması. Helal gıda. Ticari hayatta, memuriyet hayatında hatta bu gıda o kadar mühim ki komşunuza diyor Efendimiz yemeğin kokusuyla cefa vermeyin buyuruyor. Aleni bir şey yememek lazım. Çünkü alamayanı imrendirir. O da yene şifa olmaz. Eskiden bu vitrine edilmiş malları bile bir perde gererlerdi. Fırına giden bir tepsiye bile bir örtü koyarlardı. Fırıncaya bir lokma verirlerdi kenarında. Bu helal lokma çok miyim? Feyz için çok mühim, gece hayatı için çok mühim. Mevlana bu gece benden feyiz kesildi diyor. Anladım ki diyor. birkaç tane diyor, huzursuz lokma ağzımın içine girdi diyor. Büyükler ağızdan giren dikkat edin, ağızdan çıkaran dikkat edin buyuruyorlar. Diğeri bir kul hakkı, hakkı ibad, kıyamete kalan bir hak. Affın sahibi Cenab-ı Hak kul hakkını kıyamete bırakıyor. Mahlukat hakkı da dahil. Bütün mahlukat da insan için yaratıldı. İnsan yaratılmış olmasaydı bu mahlukat yaratılmazdı. Yerde ve gökte ne varsa musahhar kıldık buyuruyor. Amade kıldık buyuruyor. Bir ibret manzarası. Bütün mahlukat. Hayvan hakkı da bunun için dahil. Kıyamette onlar da Hakkı hayvanlar da diriltilecek. Kur'an'ın ruhaniyetinden istifade edebilmek. Cenab-ı Hak Kamer Suresi'nde tekrar tekrar ibret alanlar yok mu buyuruyor. O Kur'an'ın geçmiş vakalardan, hadiselerden. Nuh Aleyhisselam, Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun kavmi, Mekke müşriklere ibret alanlar yok mu buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak nasıl bir yardımı olduğunu bildiriyor. Yine bu Çanakkale'ye geldiğimiz zaman orada da öyle. Hiçbir güç yoktu maddi. Mekke'de Müslümanlara eziyet had hatsafaya kadar artmıştı. Müslümanlar muzdaripti çok. Bir avuç Müslüman vardı. Müşküler güçlüydü maddi ve manevi. Kamersu ayetinde onlar arkalarını dönüp gidecekler. Yani kovulacaklar, Arkalarını dönüp gidecekler. Ömer radıyallahu anh diyor ki bu ayet indi diyor ben bunlar nasıl gider? Biz ne kadar biz kaç kişiyiz? Bunlar ne kadar güçlü? Acaba diyor Allah başka bir kavim gönderecek bu kavimle bunlar mücadele edecekler o kavim mi bunları buradan gönderecek? Baktım diyor Allah Resulü diyor Bedir günü diyor bu ayeti tekrarlıyordu diyor. Mekke'nin fethinde diyor yine diyor bu ayet diyor tekrarlanıyordu bu görüyor. Onun güç, kuvvet Cenab-ı Hakk'a ait. İbret alan yok mu buyuruyor Cenab-ı Hak. İbadetlerden feyz alabilme. Allah'ın bizim ibadetlere ihtiyacı yok. Bizim ibadetlere ihtiyacımız var. Bizim Allah'a yaklaşmaya ihtiyacımız var. Güzel bir kul olmaya ihtiyacımız var. Secde et Cenab-ı Hak. Oruçla nefsin arzularını aşağı indiriyor. Merhameti arttırıyor. Sadakalar, infaklar, mülk kime ait? Omreler, haçlar bize bir İbrahim Aleyhisselam'dan bir teslimiyet duygusu vermesi icap eder. Sadıklarla, salihlerle beraber olma. Çünkü kapten enerji çıkıyor devamlı. Müsbet enerji de çıkıyor, menfi enerji de çıkıyor. Menfilerden menfi enerji çıkıyor. Firavun'un etrafındakiler de bir firavun haline geliyor. Hamandı, Haman'ın da bir firavundan farkı yok. Ebükir Efendimiz de en çok Efendimiz'den akis alıyor. Sanki Efendimiz'den bir parça haline geliyor. Cenabı ikinin ikincisi buyuruluyor. Yani bu enerjiye ihtiyaç var. Hak sadıklardan olunuzla beraber mi as buyur. Sadıklarla beraber olunuz. Yani oradan bir enerji alabilme. Yeni Mevlana Sadı Şirazi Kehf suresindeki Eshab-ı arkadaş olan bir kaptan bahsediyor. Bak diyor Mevlana sadıklarla diyor beraber olan bir kelp diyor Kur'an'ı ifade kazandı diyor. Sadıklardan ayrılan diyor kocaları peygamber olsa dahi diyor fasıklarla beraber olan diyor iki kadının diyor Lut Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam'ın karısının Cenab-ı Tahrim'sin cehenneme gittiğini bildiriyor. Tabi bunların da neticesinde gece hayatı çok mühim. Seherlerde istifare ederler buyuruluyor. Yanlarını yataklarından kaldılar haf ve iltica ederler buyuruluyor. O gece modelini alıp o geceden feyze doldurup o feyzi güne yaygınlaştırabilmek. Günü haliyle de geceyi hazırlanabilmek. Periyodik olarak gece gündüz gibi iç alemin de o şekilde devam edebilmesi. Bunun da neticesinde ihlas, takva, savimiyet ve züh halinin... Artarak Cenab-ı Hakk'a yakın bir hale gelebilmesi. Bir imtihan dünyası içindeyiz. Cenab-ı Hak inşallah kalplerimizi Allah'ın güzel isimlerini tecelli eden kalplerden olması. Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Zühd, takva, ihlas ve ihsan duygusuyla kalplerimizi müzeyyen kılsın inşallah. Allah cümleden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.